...ve Bülent Usta. Merhaba. Normalin sınırlarına hoş geldiniz. Merhaba. Bülent Usta. Merhaba Bülent. Merhaba. Ee, bu programda... E, ...mutluluğun sınırlarında... ...aslında dolaşacağız. Konumuz mutluluk. Ve e, mutluluk deyince tabii... ...çok geniş... E, ...bu programa sığdırabilecek miyiz? Bir bakacağız... Ee, mutlulukta peki bu programda neler olacak? Tabii ki kişisel gelişim kitaplarındaki gibi mutlu olmanın yollarını öğretecek ya da konuşacak değiliz. Psikoloji felsefe ve sanatın bize mutlulukla ilgili söylediği şeylere kulak kesileceğiz. Ee, Pardon sözünü evet. keseyim mi? Hem şimdi aklıma geldi. <gülüyor> Raceris diye bir Amerikalı psikoterapist var. Çok iyi bir e, gerçekten iyi bir terapist ve o e, bir kitabında şey e, yapıyor. Bir psikiyatri profesörü filan adam e, hayatının çok iyi bir evresinde olduğunu söylüyor. Çok mutlu olduğu bir zaman diliminde. Herhalde çok mutlu e, olmanın da getirdiği bir rahatlık duygusuyla bu e, şey dediğin ya net kitapları kişisel, kişisel gelişim değil. kitaplarını <gülüyor> toplayıp böyle 5-10 tanesini böyle gayet rastgele alıp onların e, dediklerini söyleyerek hayatının, hayatında nasıl değişiklikler olabileceğine falan bakmak istiyor. Ve işte onları tek tek e, büyük bir şeyle gerçekten ciddiyet ve samimiyetle o e, kitaplarda söylenenleri satır satır hayatına geçirmeye çalışıyor. Tam bir ay sonra diyor inanılmaz bir şekilde mutsuzluğum. <gülüyor> Tam da aslında burada böyle üzerinde duracağımız şey e, bu. Ama bir yandan da Alper e, mutlulukla ilgili bir kafa karışıklığı da var. Mutluluk kavramıyla ilgili. Mesela mutluluk, sevinç. ...iyi oluş bu well-being dediğimiz şey, esenlik... ...tüm bunlar sanki birbirinin yerine de geçiyor, karışıyor. E, mutluluk daha çok bir durum, e, sevinçse bir duygu. Esenlik dediğimiz şey de mutlulukla e, aslında insanın kendisini iyi hissetmesi... E, ...tam ve bütün hissetmesi... E, ...ve orada mutsuzluklarını da kabul etmesi gibi... ...böyle bir e, psikoloji daha çok. Mesela Freud'un böyle yazılarına bakınca da... Ee, i̇yi oluşla ilgili aslında esenlikle ilgili bir mesele. Evet. Mutluluksa felsefenin sınırlarına daha çok. Hatta Freud'le böyle söylüyor değil mi? Evet. O da böyle mutluluk kavramı üzerine konuşurken, yazarken. Evet. Ee, ve burada hatta e, böyle örneklerin içi siyaset bilim, felsefe, tüm bunların mutlulukla aslında ilişkisi edebiyatın ee, bunlar daha çok mutluluk konusunu kendilerine dert ediyor. Evet. Biz de zaten seninle farkında olmadan çok güzel bir iş bölümü yapmışız galiba bununla ilgili konuşurken değil mi? Sen bu tarafı <gülüyor> biraz e, şey yap, yapmak ister ki anlatırken daha, daha Freudian ya da e, psikodinamik yönünü ne biraz bak, <gülüyor> daha çok bakarken ben de e, şu sıralarda yapmış olduğum okumalarla da ilgili biraz e, sanırım. Ee, e, şey, Epikros ve Nietzsche'nin Nietzsche'nin Epikrosçu olduğu bir dönemi e, <gülüyor> okuyordum. Epikrosçu bir Nietzsche'nin mutlulukla <gülüyor> ilgili ve tabii ki Nietzsche Epik, e, yalnızca Epikrosçu olamaz. Epikros'tan çıkarak başka bir yerlere de varıyor. Onun e, mutluluk kavramı ki Nietzsche pek mutlulukla insanlara özdeşleştirmez büyük <gülüyor> ihtimalle. Ama ben de o, birazcık o e, felsefi tarafına ama tabii ee, felsefi tarafına diyorum ama Nietzsche yani Freud hep e, bütün o psikanalitik kavramları falan bulurken e, şey e, ben Nietzsche'yi çok okumadım falan der de zaten hani Nietzsche, Schopenhauer Dostoyevski falan biliyorsun psikanalizin hı hı. esas babaları e, o yüzden ben de çok psikanalizden ya da psikoterapiden uzak e, kalmadan bir şeyler söyleyeceğim tabi ama hı hı. E, biz ikimiz de terapist olduğumuz için galiba e, günlük hayatımızda ee, en çok insanların yani niye terapiye niye, terapi, niye geldin ne istiyorsun sorusuna insanlar farkında olmadan hep onunla öyle cevap veriyorlar diye, mutlu olmak istiyorum ben evet ama evet. bir yandan da sanki buna izin vermiyorlardı çünkü mesela e, mutlu, mutsuzluk e, mesela sevincin karşıtı mesela keder fakat mut, mutluluğun karşıtı gerçekten mutsuzluk mu mesela bir kamyon arka yazısına ben böyle denk gelmiştim ben dertlerimle mutluyum yazıyordu evet onu ve o yazıyı görünce Lakan'ı düşündüm aklıma gelmişti. E, Lakan bu kamyon hızlarını görse neler düşünürdü acaba diye. Çünkü Lakan da aslında terapiye gelen kişinin gerçekten mutlu olmak istiyorum diye geldiğini. Fakat asıl derdinin mutsuzluklarından mutsuzluklarından beslenmesinin e, kesilmesi, engellenmesi olduğunu ve yeniden o semptomlarına kavuşma ihtiyacıyla aslında geldiğini. <gülüyor> Ve bunu mesela e, çok sık seanslarda duyduğumuz şey öyle değil midir? Mesela mutlu olduğum zaman aklım hep felaket kötü bir şey başıma kötü bir şey gelecekmiş gibi hissederim diyenler, değil mi? Oldukça fazla e, sanki mutlu e, olmak e, konusunda kendilerini böyle Hak görmüyorlar. Mutlu olmaya hak görmüyorlar. Mutluluğu çok tanımlayamıyor olabilirler de yani çünkü böyle mutlu olmanlık mutlu olmakla yani bu mutluluk da çok içi boşaltılmış bir kavram da olduğu Aha. için e, e, yani, mutlu olmak istiyorum diyor. Tam olarak ne demek istiyorsunuz diye soruyorum ben. Benim en çok böyle naif Aha. Sokratik sorularımdan biri so İnsanlar öyle bir şeyler söylediğinde ben anlayamadım. Yani ne demek istediğinizi biraz daha açar mısınız? İnsanları mutlu olmaktan An, e, ...ne anladıklarını... ...üçüncü cümleden sonra... ...devam ettiremediklerine de çok, çok tanık oluyorum ben. Evet, mutluluk... E, ...mesela buna da böyle şeyler var... ...çalışmalar... ...mesela ben şeye çok şaşırmıştım... ...TÜİK'in verilerine göre... ...halkımızın yüzde altmış biri... ...mutluymuş Türkiye'de insanların yüzde altmış biri... ...mutlu... E, ...buradaki tabii mutlu neye göre... ...o mutluluk tarifi ne... ...TÜİK'in yaptığı o çalışmada... ...mutluluğu neye göre tanımladılar ve... ...ama bir yandan da insanlar... ...mutsuz olduklarını söylemekte... değil mi? Çekiniyorlar. Onu bir tür böyle eziklik gibi hissediyorlar. Oyun soruları olsa da bunlar. Evet, böyle aç bir insanın gururu yüzünden tokum demesi gibi. Hı hı. E, fakat mide, değil mi? Onu rahat bırakmıyor. Sürekli gurulduyor ve umutsuzluğu sürekli onu hatırlatıyor. Ya da açlığı sürekli hı hı. hatırlatıyor. Bir de mutluluğu mesela birazcık daha böyle felsefecilerin söylediği anlamda. E, oydu oydaymona diye tarif eder antik Yunanlar mutluluğu hazın ve e, Erdem'in yani hazın ve e, en iyiinin iyinin, iyinin e, bir arada olduğu onların eşit olarak yaşantılanabildiği e, bir durum yaşanabildiği bir durum olarak da tarif ederler ama Hı. günümüzde e, sistem e, düzen bize e, o Erdemlerden filan e, değil de daha çok hazın ve evet. anlık hazın ...daha çok yaşanmasının mutluluk olduğunu... ...tutkularımızın, varzularımızın... ...hemen o anda doyurulmasının... <gülüyor> e, ...mutluluk anlamına geldiğini... E, ...vaaz etmeye çalışır. Çünkü e, tüketim, para harcamak... ...filan ancak... E, ...arzuların ve hazların... ...hemen şimdi tüketilmesiyle... ...mümkün evet. olabiliyor sanki. Buna böyle Bodriller... E, ...bu şeytana satılan ruh adlı bir kitabında... ...şundan bahsediyor. Artık diyor... ...modern toplumlarda... ...iyilik ve kötülük kavramları... ...saf dışı bırakılmıştır. Ve onların yerine... E, ...kötülüğün yerine mutsuzluk... ...iyiliğin yerine mutluluğun aldığı... ...artık eskiden böyle mutluluğu yarınlar... ...değil şimdi... ...mutluluğu şimdi istiyor insanlar... ...ve dediğin gibi... ...haz üzerinden... ...bunu tanımlıyorlar. Ve artık iyilik ve kötülük gibi bir kaygının... E, ...çok kalmadığını ve mutluluk ve mutsuzluk üzerinde... E, ...ilerlediğini... E, görüyoruz. Aslında buradaki mutluluk tanımı o kadar şey ki mesela Batay'la göre e, o da mesela İç Deney adlı kitabında bir çile çileyle ilişkilendiriyor, acıyla Çileci. ilişkilendiriyor. <gülüyor> Diyor ki çile kurtuluşun, esenliğin en çok istenen nesnenin ardından koşar. Çilede değer sadece acıdan ve zevkten bağımsız deney değildir. Her zaman kendimize sağlamak istediğimiz bir mutluluk, bir kurtuluştur. E, ...kitabın başka bir yerinde de... ...paskılanarak şöyle diyor Batay... ...mutlu olma isteğinin anlamı... ...acı çekme ve kurtulma isteği. Acı çektiğimde... ...örneğin dün romatizma, soğuk algınlığı... ...ve özellikle 120 gün okurken... ...okurken istediğinden iç daralması... ...küçük mutluluklara bağlanıyorum. Kurtuluş özlemi belki acının... ...artışına yanıt veriyor. Veya daha çok acıya dayanma yetersizliğini. Kurtuluş fikrin acıdan dağılan... ...kişi de olduğunu zannediyorum. Bu kurtuluş fikri... Yani mutluluk fikri acıdan dağılan kişilerde oluşur tespiti aslında psikoterapi ve mutluluk arasındaki ilişkiyi de bize gösteriyor. Çünkü insanlar değil mi oradaki dağılma artık yetmiyor ona ee, o semptomlar. Çünkü Lakand dediği gibi bir iyileşme şey aslında. Biz e, onu bir hastalık gibi bir hastalık belirtisi olarak değil bir iyileşme çabası. Artık o semptomlar mutsuzlukları acıları onlara yetmiyor. Yetmediği oranda. Mutluluk, dağılma bunu çok orada. ifade etmeden, bunu aslında bu terapistin anladığı şey değil mi daha çok yani lakancı bakış, açık bakışta terapistin evet. anladı. Aslında hasta ben şey istiyor yani e, bunlar olmasın ben artık panik yapmak istemiyorum, ben artık hı hı. korkmak istemiyorum, ben mutlu olmak istiyorum. Hı hı. E, yani panik, o paninin altında ne yatıyor? Evet. E, bununla çok fazla. E, <gülüyor> ilgili de e, Değil Şimdi, sanırım evet. Şimdi sen acıdan bahsettin ya şeyde işte Nietzsche'nin e, Bu Helenistik dönem Özellikle Epikurus, e, da ilgili olarak e, Ondan alıntılayarak <gülüyor> Söylediği şey e, Acı çek e, Acılardan çekilen acılardan ac, e, Acıların kendi kaynağının e, Arzularımızın Tatmin edilmemesi e, Olduğunu söylüyor <gülüyor> Epikros yani ee, bu arzularımız ne kadar e, yerine gelmemişse o kadar çok hayal kırıklığına uğrarız ve acı çekeriz Aslında mutsuzluktasında bir anlamda budur Ama hangi tür arzulardan bahsediyor? Gerçekleşmeme olasılığı olan arzular işte, zengin olmak, e, ünlü olmak, güç sahibi olmak filan gibi Yani bu tür arzulardan ne kadar vazgeçip ne kadar e, sade bir hayat yaşarsak ee, hı hı. yaşarsak o kadar çok e, bu acılardan kurtulup mutlu Oydaymonia'ya ulaşmış oluruz diye Epikoros o da o, hı hı. E, bah, e, bahçesinden bahsederken de Epikuros hep böyle şeyleriyle e, kendi öğrencileriyle Atina'da bir e, bahçede çalışırmış orada e, derslerini hı. yaparlarmış filan ve Epikuros hep aslında şeyle e, suçlanır e, o bahçede aslında böyle işte hazcılık peşinde koşmakla e, filan aslında pek de e, hazcılık peşinde koşan e, ya da işte başkaları tarafından çilecilikle e, hı hı. Tam, tam tersi bir şekilde suçlanan bir adam aslında ne çileci olmaya çalışıyor ne e, hazdın peşinde doğrudan hazdın peşinde koşmaya çalışıyor ama diyor ki yani işte e, gelin bahçemizde e birazcık birkaç kadar şerep içelim birazcık peynir yiyelim bir de diyor bana benim bu hazdan haz almaktan hoşlanmadığımı filan söylerler bana bir parça peynir verin bak ne kadar çok hı hı. Hazda, haz alıyorum yani iki şeyi birden söylüyor En yani sade hı hı. sade hayatı da söylüyor şeyi de söylüyor aslında haz hı hı. almayı sevdiğini de hı hı. E, söylüyor yani bir hayat biçiminden bahsediyor aslında yani ee, felsefe ile ilgili olarak da e, bir felsefe niçinin felsefeye teorik felsefe çok eleştirilerinden bir tanesi hayata hiç dokunmuyor olması ee, felsefe yapmanın felsefe, e, felsefe yapmanın ve felsefenin e, kendisinin aslında çok pratik bir şey olması gerektiğini söylüyor şimdiki en büyük problemimiz evet. de bu ee, psikiyatri ile felsefenin uzaklaşması hı hı. meselesi ne kadar çok felsefeyi sokağa hı hı. indirebilirsek <gülüyor> e, insana e, dokundurabilirsek yani insanların e, insanlara bir yaşam bilgeli Leibniz Weisheit diyor Schopenhauer onu, <gülüyor> onu e, şey yapabilirsek e, e, gösterebilirsek gösterebilirsek derken filozoflardan yardım alarak gösterebilirsek <gülüyor> o kadar insanların aslında e, kendilerini iyi ve mutlu <gülüyor> hissedeceklerini düşünüyorum yani farklı mutluluklardan bahsetmiş oluyoruz <gülüyor> belki insanlar e, <gülüyor> birden olan daha İkinci şeyde e, programda mutluluk, mutluluktan bahsetmeye başlıyorlar. Bunlar hemen e, popa, popülere bağladı e, diye düşünmüş olabilirler de. Evet, bir, pr e, pratik felsefe, pratik hayat deyince aklıma benim. E, Spinoza için pratik felsefe mesela tanımı ya da kitabına da o ismi varmıştı. O geldi aklıma çünkü Spinoza gerçekten de mesela ona değineceğiz programın devamında. ...özellikle sevinç kavramı üzerinden... ...ve onun sevinçle mutluluk arasındaki ilişki üzerinden... ...çok ilginç ve işimize yarayacak gerçekten... ...o evet. anlamda senin dediğin anlamda işimize yarayacak... ...bilgiler e, barındırıyor. Şimdi bu konu biraz evvel bahsettin ya... E, ...işte ünlü olmak, zengin olmak vesaire... ...Sandor Marai mesela diye bir Macar, e, bir Macar yazar. yazar... ...onun Buda'da bir boşanma adlı bir romanı. Çok güzel bir romanı. Orada şöyle bir şeyden bahsediyor... ...diyor ki işte, ama işte sorun tam da burada... Eğer o garip akımı hissetmezsen, seni ve diğer canlıyı birbirine bağlayan o ilginç iletişim artık sönmüşse, işte hayat oraya kadar. Elbette ondan sonra da hayatını devam ettirebileceğin, doldurabileceğin binlerce şey var. Ama o andan itibaren benliğinin çarkları boşuna dönüyorlar. Benliğin çarkları boşa döndükçe, boş bir kabuğa dönüşen benliğin içini binlerce tüketim nesnesiyle, hayata düşman inançlarla, fikirlerle... ...dolar ve canlıları birbirine bağlayan... ...o akım kesilir. Edebiyat ve sanat... işte ...ve psikoloji ve felsefe... ...tam da varlığının... varlığının ...nedeni olan o akımı... ...güçlendirmeye yaramıyor. Hatta akımın kendisi olamıyorsa... ...hiçbir işe yaramıyordur. Şimdi bu anlamda... E, ...Sandor Murray'in bahsettiği bu şeyi... ...aslında Walter Benjamin'de... E, ...mutluluk diyor ki... ...o tanımı benim çok hoşuma gidiyor. İnsanın ürkmeden... ...kendi varlığının farkına varması. Yani... ...ve bugün mesela mutluluk, mutsuzluk... ...insanlar ürkmeden kendi mutsuzluklarıyla... ...işte psikoterapide tam da... ...aslında bu gerçekleşiyor. Evet. Ürkmeden kendi benliğini... ...gerçek e, benliğini... ...gerçek benliğini tanıma çalışması. Gerçekten ne istediğini, hayatta nerede durmak istediğini... ...çünkü... Hı -hı. Ee, çok enteresan ben insanlar işte mesela depresyon anksiyete falan öyle gelen insanlar ya ilişki sorunlarıyla gelen insanlar sonunda işte üç, sonunda değil hatta üçüncü dördüncü seansta falan şey söylediklerinde yani biraz daha bu işler e, rahatladığında e, semptomlar birazcık yok olmaya başladığında falan ben e, e, hemen şey e, eksistensiyel böyle varoluşlu sorular ortaya çıkmaya başlar işte. Ne yapıyorum, ne yapmak istiyorum, hayatın hı hı. anlamı ne, nerelere gidecek, geçmiş ne, hı hı. ne yaptım bu hayatında bugüne kadar, bundan sonrası nasıl olacak filan. Ben e, ne işte kocaman böyle işte adamlar çeşitli yerlerde çalışıyorlar. E, master'lar yapılmış, yurt dışlarında filan. E, iki dil konuşuyorlar minnemle. Sen ne yapmak istiyorsunuz aslında? Nasıl hı hı. hayatınız nasıl daha anlamlı? Ee, hı hı. Şey yaparsınız kulabilirsiniz. Sizin bahsettiğiniz ne acaba diye soruyorum Yine benim e, Sokürtik naif sorularım filan e, e, Yani onların böyle çenesi düşün Ne yapacak ne, ne aslında Ne ne yapsam acaba İşte adam birden şey ya Yelkene mi başlasam Ya yani şimdi e, bütün o masterları e, iki tane yabancı dil filan yani bu mudur yani hayat? Ya e da kadın ben e, seramik yapmaya gitmek istiyor hafta sonu. Yani şimdi bi, bi, bilmiyor çünkü kendisinin ne istediğini. Çünkü hiç gerçekten kendisinin ne istediğini insanlar sorarlarsa hı hı. çok büyük ihtimalle e, toplumun e, normalinin sınırları dışına çıkacaklar diye çok korkuyorlar. Dışlanmaktan çok fazla korkuyorlar. Hı hı. Ve biraz abi o verdiğin örnek aslında şunu gösteriyor bize. Şimdi Amerikalı e, psikiyatrist, psikoterapist Nancy McWilliams'ın bahsettiği gibi günümüz insanı daha çok yapmaya odaklı. Mutluluğu da yapılan bir şey zannediyor. Yani olunan bir şey değil. E, hep bir şeyleri, mesela psikoterapiydi. Benim işte kendime vakit ayırmam için, çocuklarım için geldim diyor. Bunu nasıl ayırabileceğim? Diye mesela başvurabiliyor. Yani, evet. e, Psikoterapiyi de bir şey gibi, bir proje gibi ele alıyor. Hı hı. Halbuki ben de... Dedi, projeler, köçe, projeler, evet. projeler. Yani oradaki sürekli ve karşımıza çıkan değil mi bütün o atölyeler, workshop, şeyler hepsi de kurslar. Hı. O kişisel gelişim kitaplarındaki işte on, e, mutlu olmanın on yolu vs. Evet, vesaire. yedinci de takılıyor. Evet. <gülüyor> Hep böyle bir yapmaya odaklı, halbuki olmaya, hissetmeye. Değil mi? Oraya odaklandığında aslında mutlulukla ilgili. O zaman ürkmeden işte Walter Benjamin'in bahsettiği kendisinin hı hı. varlığını, kendi varlığının farkına varacak. Hı hı. Ama genelde ürkütülüyoruz yani bu sadece bireylerin şeyi değil aynı zamanda kültürel böyle sistemle kültürle de ilişkili bir durum. Peki o zaman şey diyebilir miyiz sen ürkmekten Benjamin'den ürkmek, ürkmeden kendini e, anlamak kendini bulmaya çalışmak dedin. <gülüyor> o zaman mutluluk cesarettir diyebilir evet, miyiz bir anlamda? Tabii ki. O zaman bir durup bir de müzik arasını mı versek diye şey yapıyorum, düşünüyorum. Hı hı. Evet, bizim DJ'lerimizden Eylül ve Yağmur ilk parça olarak The Rolling Stones'dan All of Your Love'ı seçtiler. <gülüyor> be ma Açık Dergi. Kainatın tüm seslerini açık radyo. Reklamlar. Kadar git, Bu la sonuna kadar git diye Bridgestone'dan her lastik alımında %18 KDV bizden. Stone. Üstelik yapı kaydı World Cup sahiplerine özel 8 taksit fırsatıyla. İstanbul Modern'in yeni sergisi İplikten çözülenler Beyoğlu'ndaki geçici mekanında devam ediyor. Sergi, tekstil malzemesiyle anlatılar öğreten Uluslararası 25 Çağdaş Sanatçının çalışmalarını sunuyor. Reklamlar bitti. dergi. İş sanatın sunduğu açık dergi devam ediyor. E, Bülent sana ben bir soru soracağım ama bir şey sor, sor, sormadan önce e, bir yasak çiğnemek istiyorum ben. E, ama çok bu komik bir şey o yüzden yasak çiğneceğim. Yani e, şey e, e, burada reklam yapmak bir yasak ki ya, ilaç adı falan söylememek Hı -hı. gerekiyor. Ama a, acayip bir şey var. Bir antihistaminik var piyasada tamam ya yani çok ucuz da bir şey ilaç reklamı olmaz o yüzden çok uzun yıllardan beri var. Eee Atarax diye. E, böyle bizde de ilaç şey olarak yan etkisi var böyle sedatif yani böyle şey e, insanları uyutuyor biraz sakinleştiriyor filan. Biz e, dermatologlar kullanır çoğunluktan antihistaminik olduğu için ama biz de kullanıyoruz onu. İnsanlar uyuyamadığı zaman çünkü bu il bunu ilacı şey yeşil reçete değil. Yani rahatlıkla insanlar da alabiliyor. Ama ataraks neden böyle komik geliyor bunu? Ataraksiya diye eski Yunanca bir kelimeden Hı -hı. geliyor ataraksiya. Ataraksiya şeyin mutluluğunun, mutluluk tanımının, Epikyros'un e, mutluluk tanımının Hı -hı. E, temelini oluşturan şeylerden bir, te bir, bir şey. Ataraksiya e, şey demek böyle e, sükunet, sakinlik, ruh huzuru anlamına gelen bir şey yani acının yokluğu arzu e, tatmin edilmeyen arzuların e, <gülüyor> hayal kırıklıklarının olmadığı bir e, an <gülüyor> e, ruh hali onun da bu halinde Epikuros şey düşünüyor işte mutluluk böyle bir şeydir diye tabi bu Nietzscheye yetmeyen bir şey diyor ama Epikuros eleştirisi var olduğunu mu yani <gülüyor> mutluluk ataraksi değildir başka bir şeydir diyor benim sorum şey sen mutlu musun? Ben böyle bana bu soru sorulduğunda... ...daha önce de sorulmuştu Alper. Mutsuz mutlu. Umutlu hı. musun dediklerinde? Umutsuz umutlu. Böyle tam e, bu eskiden... ...belki bilen bilir, şizofrengi diye... ...nefis bir dergi Aa, vardı. Evet. O dergiden e, mottosu da... ...bütünüyle kuşkudayız. <gülüyor> Çok güzel <o> bir <gülüyor> Yani mutsuzken kuşkudayım. Hı hı. Mutsuz, mutluyken de. Ya be mut, mut, Mutlu mutsuz aslında bu... ...Simon Kriçli diye... ...bu imansızların imanı diye bir... ...kitabı vardı. Orada biraz bundan bahsediyordu. Yani mutsuzken, e, mutluyken mutsuzluğu kabul etmek. Hı hı. E, a, onun ben çok daha e, iyi olduğunu... Öbür, yani ...mutsuzluğu inkar ederek mutlu olmanın... ...ya da hı hı. mutsuzluğu inkar ederek um, um, mutlu olmanın... ...aslında çok e, anlamlı bana gelmiyor. Bu hayat kırıklığı dedin ya... Evet. E, Freud da mesela diyor ki... E, ...bize göre hayat çok zor diyor. Çok fazla acı. ...çok fazla ayak kırıklığı... ...ve imkansız görevler getirmektedir. Hafifletici çare, çareler... ...bulmadan yapamayız. Atraksiye belki böyle bir şey. <gülüyor> Yardımcı kurgulardan vazgeçemeyiz. Üç adet yol bulunabilir diyor. Acıyı azaltarak... ...onun yerine geçen doyumlar... ...ve bizi acıya duyarsız hale getiren... ...alkollü maddeler... Ee, ...bu tür bir şey kaçınılmazdır ve... ...oradaki şeyi üç şeye bağlıyor. Üç tane yol var diyor insanın mutsuzluktan e, mutsuzluk veren üç tane şey biri diyor insanın bedeni ölümlü beden hastalanan acı çeken bir beden evet. ikincisi diyor dış dünya işte bizi üşüten o doğal felaketler vesaire asıl diyor insanın canını yakansa toplumsal ilişkiler üçüncüsü de diyor ilişkiler insan hmm. ilişkileri. Ve bunlar diyor, hep bir kaygı, bir endişe yaratırlar. İnsanların yani. aklına böyle kendilerine kötü gelen şeylerden yani soru olarak yöneltiyorum sana. <gülüyor> ee, i̇nsanların aklına böyle kötü gelen şeyler, şeyler olduğunda insanın temel ruhsal ihtiyaçlarından birisidir ya. Stres durumlarında en çok kaçmak isterler yani evet. savaşmanın dışında. <gülüyor> Şimdi bunları söylediğinde toplumsal <gülüyor> ilişkilerden, insanın <gülüyor> kendisinden ya da <gülüyor> dış şartlardan kaçması mümkün olmadığını göre ne olacak? Evet, ve zaten biz onu bir ruh sağlığı sorun olarak, o izolasyon dediğimiz değil mi? Gerçekten insanlardan kaçan, kendisini eve kapatan insanlar var. <gülüyor> ee, ya da kendisinden kaçan işte... E, ...alkolle, başka türlü şeylerle kaçan <gülüyor> insanlar var. Burada, e, Young Crab diye bir, benim böyle gazete yazılarında falan da çok bahsettiğim... E, ...bir psikoterapist, psikanalist. E, onun Hayal Kırıklığı diye bir... Çok güzel bir kitap değil mi? Evet, nefis bir kitap. Orada mesela şeyden bahsediyor. Mutluluk diyor, hayal kırıklığından kaçıldığı sürece sahtedir diyor. Hayal kırıklığından kaçmayan mutluluk. Hayal kırıklığı neyin eksikliğinin duyulduğunu anlamak açısından önemli. İşte ee, o yüzden gündelik hayatımızda da sözünü kestim ama hı hı. kalın adam lütfen devam et. Ee, o yüzden ben bizim ee, e, psikiyatrimizin, bütün dünyadaki psikiyatrinin e, insanlara mutsuzlukla gelen insanlara onları hemen depresyon tonası koyup antidepresan vermelerine evet. çok sinirleniyorum. <gülüyor> ya adam mutsuz olmazsa nereden e, nasıl olacak evet. da e, sorunlarını çözmek için bir <gülüyor> çaba sarf edecek değil mi? Yani antidepresanla tabii ki antidepresanların hepsinin bizim e, nöral güçlendirme, nöro enhancement dediğimiz bir şeyi yapıyorlar. Tabii ki Aa, ...aman ya boşver bir haline getirebilir insan. E nasıl çözecek problemi? Tam evet. da bu işte hayal kırıklığını yaşamazsan bununla nasıl başa çıkacaksın? Evet ve burada mesela psikoterapi insanın sadece acı ve kaygıdan kurtarma yeri değil. Kendini tanımak için benliğin karanlık yönlerine inerek... ...o geç modern insanlarının o sahte benlik yönüne iten dinamiklerini bularak farkındalık kazanmak aslında... Yankre, mutluluk hedefli günümüz insanı ve psikoterapi anlayışlarını şu sözlerle karşı çıkıyor. Eğer diyor, elini ateşe uzatmışsam, eğer elimi ateşe uzatmışsam ve yanmışsam, bunu hemen tekrarlamam. Psikoterapi ise bir anlamda elini ateşe uzat ve orada tut der. Psikolojik gelişim, acıyı, acının dayanılabilir olduğunu ve hatta bir şekilde kullanıl kullanılabileceğini anlamaya başlayana kadar ateşin içinde durmaya bağlıdır. Bu belki de başka çağlarda adına, ...yaşam denmiş olan bir süreçtir ve kesinlikle yapmakla değil, olmakla ilgilidir. Ve burada bütün o ilaçlar, şunlar, o öğretiler, şeyler hepsi, hepsi yapmakla ilgili. Olmakla ilgili kısım işte o hayal kırıklığında, acının içinde durabilme e, yeteneği. Çünkü onu bir araca, bir silaha dönüştürebilir insan. Kendi mutsuzluğunu, e, mutlu olmak için kullanabilir aslında. Ee, biraz evvel Freud e, dün şeyi dediğini e, e, çok zor hayat dediğini e, söylediğini alıntıladı başka bir evet. Ye, evet. U, meşhur bir e, kitabı uygarlık, uygarlık. Uygarlık. Evet. evet. Onda mesela mutluluk üzerine çok geniş bir yer bir şey ayırıyor ve diyor ki mesela hatta böyle Voltaire'dan filan da bahsediyor e, sanı e, böyle sanatı hatta ikame doyumlar la e, ayda alkol alkollü maddeler kimyasal süreçler bunların hepsini bir kaçış mutsuzluktan acıdan bir ka kaçış ve şu soruyu soruyor. Sanatı da ona koyuyor ikame doyum diye. Hı hı. Fakat bu ikame doyum ben olması onu ben şey yapmıyorum. Ona katılmıyorum. Evet Freud'un tabii buradaki Freud tam bir pozitivist. Yani o çağının Pozitiv özelliklerini o Şeyini 1920'lerden sonra aslında biraz şey yapmıştı o, biraz törpülemişti evet. ama uygarlığın huzursuz, aslında kültürün huzursuzluğu hı hı. Da, da böyle demiş olması şaşırttı beni. Mesela şöyle bir soru soruyor, bu soru senin çok hoşuna gidecek bence. İnsan yaşamının amacı nedir? Sorusunu diyor, sayısız kere sorulmuştur diyor. Ancak hiçbir zaman tatmin edici bir yanıt alamamıştır. Belki de bu tür bir cevaba imkan vermemektedir diyor hayat. Birçok sorgucu kişi yaşamın hiçbir amacı olmadığı ortaya çıkarsa yaşamın kendileri için bütün değerini kaybedeceğini eklemiştir diyor. Ee, ve oradaki böyle hayvanlarla insanlarla e, olan ilişkisini so e, gündeme getiriyor. Kişi yaşamda amaç fikirinin diyor mesela burada bu amaç şeyini ancak dinin verebileceğini iddia ediyor. Yaşamın bir e, amacı olduğu fikrine felsefenin buna yanıt veremeyeceğini söylüyor ne dersin? E, Freud aslında e, tam da sen çok doğru bir tespit yaptın e, pozitivist e, bakış açısına çok fazla bel bağladığı bir zaman diliminin e, diliminde bütün bunları söylüyor ki kendisi de 1920'li yıllardan sonra aslında o pozitivizminden dönüp biraz daha e, yani e, doğa bilimlerinden e, insan bilimlerine din bilimleri diye çevriliyor okay. ama aslında işte din, e, insan bilimleri diyebiliriz. O tarafa doğru biraz daha kaydı, felsefeye biraz daha e, yakınlaştığı e, zamanlar e, zamanlar oluyor. Freud, e, o pozitivizmin e, pozitivizme çok bel bağladığı o zamanlarda kendisi e, felsefeden çok çok fazla yararlandığı halde ki e, bunu e, biz aslında çok e, net olarak biliyoruz. Freud böyle ee, tarihçileri, bilim tarihçilerini, psikiyatrinin ve psikoterapinin tarihini araştıran insanların hiçbir şeye ulaşamayacaklarını düşünüp e, söylediklerinin e, yaptıklarıyla biraz çeliştiğini ortaya çıkarılacağını e, düşünmemiş anlaşılan. E, çünkü üniversiteye başladığında ki o dönemlerde e, e, Avusturya'da ve Almanya'da üniversitede kuraldı. Üniversitenin ilk iki yılında ne okursanız okuyun mühendislik ya da tıp hiç fark etmez <gülüyor> iki yıl boyunca felsefe ders almak zorundasınız <gülüyor> ve Viyana'da e, Brentano'dan ders alıyor ki Brentano inanılmaz derecede önemli bir felsefeci ve psikolojiyle çok ilgileni ilgili psikolojiyle ilgili kitapları var ve çok önemli bir adamla birlikte ders alıyor biliyor musun kimle <gülüyor> fenomenolojinin babası e, Husserl ile birlikte <gülüyor> ders alıyor öyle bir <gülüyor> şeyin. E, Haydeger'in e, daha zaiys analizini filan bütün e, bunlar şimdi e, bizim belki belki değil sonraki programlarda e, psikanalizi e, daha bütüncül bir hale getiren ve e, psikanalizin e, redüksyonist yani indirgemeci e, yönünü e, azaltan ee, Daseins analizden çok fazla bahsediysek orada fenomenoloji çok önemli bir şey. Bunları bilmiyor ya da Nietzsche, e, Schopenhauer onların tamamı, o insanların tamamını hepsini çok iyi okumuş olduğu halde <gülüyor> e, Freud okumadım diyor. Şimdi e, Filise yazdı çok iyi arkadaşı onun Berlinli bir kulak burun bazı uzmanı ee, işte bunları söylüyor bir yandan filan ee, kendi yazılarında yazıyor sonra Filise mektup yazıyor Filise yazdığı mektupta şey diyor ya diyor şey e, mektubu e, bitirdikten sonra çok heyecanlıyım Bir an, çabuk bitireceğim galiba mektubu çünkü e, Nietzsche'nin e, şu yayın evinden basılmış yeni ciltleri geldi onlara bir göz atmam lazım şimdi hani e, <gülüyor> felsefe okumayan felsefeden <gülüyor> anamıyorum felsefeyi e, yanlış bulan bulduğunu söyleyen ee, şey, e, Freud aslında felsefeyi e, neredeyse şeyinin, psikanalizin e, temeli yapıyor Tabii daha ki, sonra. Evet. Hı -hı. Ve Schopenhauer'un Schopenhauer e, bilinç dışını kullanırken, bilinç dışını tarif ederken, e, özgür iradeyi tarif ederken kullandığı metaforları ödünç alıyor Schopenhauer'da. Evet. Evet. Mutluluğa dönelim. De. Yani burada <gülüyor> mesela e, Freud'un şey ilginç mi? Freud'da geçmişken mutluluk yerine mesela yaşamın amacını... bir program olarak e, insan yaşamının zevk haz ilkesine bağlıyor. Hı hı. Yani e, bu ilke zihinsel aygıtların çalışmasını en başından beri hükmetmektedir diyor. Hı hı. Şimdi bunu tabi e, libidoyla yaşam ilişkisüyle vesaireyle böyle açıklamak mümkün. Mesela Hakan Kızıltan'ın mutluluk ile ilgili yazısında vardı. Diyor ki insanın diyor benliği organik değildir. Mesela hayvan diğer hayvanlarla, tabii karşı, hı hı. hayvanlarla karşılaştırarak sonradan kurulan bir şeydir. Ve sonradan kurulan bir şey olduğu için de ister Ondan istemez... O kültüreldir değil mi? Tabii kültürel ve anne babayla sonrasında kültürle etkileşimli olarak... ...ister istemez sonradan kurulan bir şey olduğu için hep kaygı yüklüdür diyor. Hı hı. Yani mutlulukla olan ilişkisini de mesela onunla e, ilişkilendiriyor yani... Ee, hı hı. Zaten Freud da diyor... ...insan mutsuzluğa yazgılıdır diyor. Evet. Ee, ve mut... <gülüyor> Böyle haz ilkesini... ...üzerinden tanımlıyor. Fakat bu da... ...haz ilkesi de şöyle bir tuhaflık diyor... ...sürekli haz almaya çalışırsan... ...böyle bir şey yok diyor. Yani sürekli haz aldığın bir şey yaparsan... ...o sadece artık bir rahatlama olur. Mutluluk hı hı. olmaz diyor. Şimdi orada mesela haz ilkesi e, yani Eros Tanatos e, ikilemi o işte 1920'li yıllardan sonra bir felsefeyle e, daha bağlantılı ol, yani felsefeyi e, ye yenildi Olumlu anlamda söylüyorum bunu sakın yanlış anlaşılmasın. Felsefeyi yenildiği ve kabul ettiği tamam ya felsefesiz olmaz diye kendine itiraf ettiği zamanlarda Eros ve thanatos <gülüyor> ölüm ve e, yaşam üçgüdüsünün <gülüyor> e, şeyi e, karşılıklı olarak doyumu e, bu dengenin önemli olduğunu söylediği zamanlarda <gülüyor> aslında e, şeyin e, hani libidoyu hep cinsel bir haz olarak e, anlatır en başlarda e, Freud. Ama şimdi psikolojik gelinliği noktada yani e, Freud da 1920'li yıllardan sonra bunu yalnızca ve yalnızca cinsel haz olarak tanımlamaktan vazgeçmiş. E, <gülüyor> Onun yaşam e, isteği, erosu yalnızca cinsellikle, aşkla değil e, yaşamın <gülüyor> kendisiyle özdeşleştirmiştir. Ama ee, yalnızca cinsel haz, yani 21. yüzyılın başındaki yaşanamayan şey en e, insanın başına gelen en korkunç şeylerden birinin cinselliğin yani viktoryan ahlak nedeniyle cinselliğini yaşanamaması olduğunu düşünürsek o dönemde e, cinselliğin Tam anlamıyla yaşanamamasından nörozların kaynaklandığını söylemesi ve e, o anlamda da e, insanların cinselliklerini yaşamalarının <gülüyor> e, iç, e, e, doyum sağlayabilmelerinin ancak o nörozdan insanları çıkartabileceğini söylemesi anlaşılabilir bir şey ama... Yalnızca e, patolojik, psikopatolojik savunma mekanizmaları olarak değil, gündelik hayatta gayet sağlıklı bir şekilde de kullanıldığını söyler ya savunma mekanizmalarının. Evet, e, sublimasyon, yüceltme. Evet. E nedir? Evet. E, yüceltme... Olmasaydı sanat olmazdı. E, yüceltme evet. olmasaydı sanat olmazdı. Evet. Yani bizim o doyurulmayan cinsel e, arzularımızın, tutkularımızın, içgüdülerimizin kötüye varabilecek, bize ve etrafa zarar, zarar verebilecek kimi o <gülüyor> şeylerin sanata, edebiyata, yani kültüre <gülüyor> e, yüceltilmediği durumlarda e, ne <gülüyor> olacaktı? E, <gülüyor> yani o anlamda sanat biraz evvel e, Freud kendisiyle sanki orada ya gen, kendi geçmişiyle de çelişim yani filozoflar biliyorsun e, gençlik dönemi, olgunluk dönemi falan diye de şey yani ayrılabiliyorlar O da sanki birazcık bir şeyleri evet. değiştiriyormuş gibi. Çünkü zaten hani yapısal model topografik model falan diye düşündüğümüzde hı hı. Freud de kendisini devamlı şey yapıyor. Sen araya mutlaka bir şey söyleyeceksin. Evet. Şimdi ben sonra evet. Nietzsche'nin o e, Sublimasyonu ile ilgili mutlu olmakla kötünün iyiye nasıl dönüş, dönüşeceği ile ilgili ve mutluluğun neler olduğu ile ilgili ve ataraksiyanın yani epikrosun huzurunun ya da arzuların doyur, arzuların doyurulmasından vazgeçmenin acının azalmasının <gülüyor> e, do, e, dolayısıyla mutluluğun tek başına yeterli olmadığını neden yeterli olmadığını anlatıyor Nietzsche çok iyi. Evet. E, e, ama sana vereceğim sözü sonra. Ben evet, şey şimdi Freud'dan konu açılmışken... ...aslında biraz evvel konuştuk ya... tüyük verilerine göre, Türk halkının yüzde evet. altmış biri mutlu. öğrensek mi ya? Evet ama şu, mesela şöyle bir ilginç bir şey... ...yani Freud bunun nedenini açıklıyor. Diyor ki, acı çekme olasılıklarının baskısı altında... ...insanlık mutluluk isteklerini azaltmaya alıştıysa... ...kişi sadece mutsuzluktan ve beladan kaçtığı için... ...mutlu olduğunu düşünüyorsa... genel olarak... E, acıdan kaçmak zevki arka plana almaya zorluyorsa zevk ilkesi bile dış çevrenin etkisi altında daha denkleştirici gerçeklik ilkesine dönüşür. Yani acı çekmekten mutluluğu azaltarak az şeyle mutlu olmak. Mesela bu anlamda e, ve acı çekme olsak da, olasılıklarını azaltmak. Türkiye'deki böyle muhafazakar mesela kitle vesaire buna dair bir nüfus şeyleri e, veriyorlar ya araştırmacılar. Evet tam da böyle yüzde altmış yüzde kırk değil mi böyle sanki muhafazakarlığın biraz mutlulukla e, bu anlamda Freud'un tabiriyle <gülüyor> acı çekme olasıklarını çünkü zevki arka plan atıyor evet zevk alacağı şeyi ve acı çekme olasılıklarını azaltıyor <gülüyor> ve az şeyle yetinmeye çalışıyor bu anlamda örtüşüyor sanki belki evet. de Freud'un e, biraz bahsettiği bu şeyle değil ama epigür, epigür de bir parça bana peynir verirseniz, birazcık ekmek verirseniz ne kadar azaldığını <gülüyor> görürsünüz de diyor. Yani biraz, e, birazcık da böyle bir şey var. E, bir, acaba yeniden müzik arasını vermemiz lazım e, Hı -hı. diye düşünüyorum. E, yine Eylül ve Yağmur'un seçtiği e, Joe Cocker'dan e, With A Little Help From My friends. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, I I'll a little help for my All I need is my brother a little help my friend I'll say I'm gonna don't say no more will Gonna get down of not a Happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure so feels like midnight. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I, friend. I promise myself I'll get back I have a help from my Said I'm gonna try it with. Tekrar merhaba. E, Alper sen e, Nietzsche ve mutluluktan evet. bahsedecektin. E, <gülüyor> ya, Nietzsche yalnızca mutlulukla yetinecek kadar e, çabuk tatmin olan bir adam değil. E, mutluluk mut, e, bu ile işte Epikrosçu e, huzurla e, huzura kavuştuktan sonra mutluluğa e, ulaşmanın e, yetmeyeceğin mutluluğun bir hedef olamayacağın mutluluğun yalnızca basit bir araç olduğunu söylüyor Nietzsche hı hı. E, mutlu olup kendimize çok fazla yeteri kadar zaman kaldığında gerçekten başka şeylerle hı hı. uğraşmak için yapmamız gereken şey kendimizden çıkıp topluma yönelmektir hı hı. diyor Nietzsche e, e, mutlaka ve mutlaka şu anda o, o içinde bulunduğu dönemi anlatarak e, Hristiyan e, ahlakın e, insanları e, insanları gömdüğü o e, çukurdan çıkartabilmek için gelenekleri, görenekleri, hayatı, yaşayış tarzını ve kültürü değiştirmek gerektiğini hı hı. ve mutluluğun bu anlamda yalnızca e, bir araç olması gerektiğini söylüyor. Hı hı. E, e, bu anlamda bu çok e, önemli diye düşünüyorum. Yani mut, mutlulukta hı hı. alıp ya, kenara çekilip mutluluğumuzu geviş getirir gibi kenarda oturmamalıyız hı hı. diyor. Şimdi tam böyle hani birey kendisinden yola çıkıp topluma yönelmeni diyorsun ya... ...böyle Suat Derviş bizim evet. kadın ünlü, kadın romancımız. Ee, onun e, ben böyle gazete yazılarımda böyle yazarları artık hayatta olmuyor... ...onları böyle birer karaktere dönüşüp onlarla böyle diyaloglar yazıyorum. Hı -hı, bazen. Evet okuyorum zaten. Ee, Suat Derviş şöyle diyor mesela... ...insanlar mutluluğun bir, bir zerresini geçirdiler mi... ...onun tamamını bulduğunu zanneder... Kısa bir zaman sonra da yanıldıklarını anlayarak hayal kırıklığına uğrarlar. Ve bu hayal kırıklığını yine bir başka mutluluk zerresiyle gidermeye çalışırlar. Meselenin mutluluğun zerresini elde etmek olmadığını bir türlü göremezler nedense. Mutluluk bölünmez bir bütündür. Hayatın bir unsuru değil, ta kendisidir delikanlı. Bütün zerrelerin birbirini tedirgin etmeden birleştikleri bir ahengtir. Ve hayat işte bu ahenge kavuştuğu zaman... ...gerçek mutluluktan bahsedilebilir. Başkalarının mutlu olmadığı bir dünyada... ...tek kişi mutlu olamaz. Bugün insanların büyük kısmı hala bunun farkında değil. Herkes tek başına mutlu olma gayretinde. Bu da dünyayı büyük bir felakete doğru sürüklüyor. İşte biz insanlara bunu anlatamadık. Yaşadığım hayal kırıklığı nedeni bu, diyor. Kendin hayal kırıklığından bahsediyor Suat Derviş. Umarım siz bizim başaramadığımızı başarır... ...ve dünyayı hayal kırıklıklarından kurtarırsınız.'' burada tabii bir edebiyatçı şeyli bir siyasi noktaya temas ediyor ve siyaset bilimle mutluluk arasındaki ilişki tabii bu programda yer bulamadık ve muhtemelen değil mi önümüzdeki programda da mutluluğa devam, devam, devam edeceğiz ama e, bu hayal kırıklığı e, vazgeçmesine sebep olmuyor Suatlar için evet. gördüğüm gibi gördüğümüz evet. kadarıyla oturup yazıyor bunları ve evet. e, işte aslında Enin içinde söylediği tam böyle bir şey aslında <gülüyor> yani bir, e, bakış açısını ve e, bakış açısını değiştirebilmek kültüre yön verebilmekte insanın kişisel olarak aslında hayal kırıklığı yaşasa da <gülüyor> e, mutlu olmasının e, bir yolu olsa gerek yani <gülüyor> e, hayatın e, hay, mutlu olmaya uğraşmak yerine aslında hayatta <gülüyor> e, bize gerçekten iyi gelebilecek bir e, Şeyleri yapabilmek sanırım çok daha önemli. Biz insanın kendine iyi gelebilecek şeyler dediğimizde hemen anlaşılan şey insanların böyle kişisel olarak kendilerini tatmin edecek, haz verecek şeyler. Hayır öyle değil. Alfred Adler, Gemayn Şafskefil'den bahsediyor. Yani toplumsallık duygusundan bahsediyor. Kişinin kendisini iyi hissedebilmesinin, hayatı kendi hayatını anlamlı olarak hissedebilmesinin en önemli ee, ...yolunun içinde bulunduğu topluluk... ...bu içinde bulunduğu topluluk deyince illaki bütün ülkede olması Hı -hı. gerekmez. Ee, i̇çinde bulunduğu grubun, toplumun, topluluğun yararına bir şeyler Hı -hı. yapabilmesinin... E, ...kişi hayatını daha bütün e, haline getireceğini ve iyi evet. hissedeceğini, mutlu olacağını e, söylüyor. Erik Fron da aynı şeyi söylüyor. Erik evet. Eric Fron da değil mi? İnsanı Hı -hı. toplumun aslında hasta ettiğini... <gülüyor> ve iyileştirecek olan şeyin de yine toplumun o sistemin olacağını. Evet ve bu sistemi evet. bizim değiştirmemizin, evet. değiştirmeye çalışmamızın önemli olduğunu Nietzsche şey bu e, güzel Türkçemize bengi dönüş olarak çevrilen korkunç <gülüyor> bir şey var. Aslında böyle ebedi e, sonsuz bir dönüşten e, bahseder ve Amorfati diye e, bir kaderini sev diye e, kullandığı bir şey var. Amorfati ve e, Bengi dönüş ya da işte Vedi dönüş aslında e, doğrudan e, insanın e, kendi e, kaderini ve hayatını sevebilmesi için e, kendi hayatı için inisiyatif alabilmesi ve e, kendisinden beklenen kendisinin kendisine toplum tarafından yap denilen şeyleri senden beklediğimiz bu e, deneyen şeyleri yapması değil de e, aslında kendisi için ve toplum için ne iyi olacaksa onları yapması gerektiğini kaderini ancak sen <gülüyor> e, kendini bularak e, şey yapabilirsin e, gerçekleştirebilirsin diyor Peter Stam'ın e, 7 yıl diye bir romanını ee, Önereceğim <gülüyor> ben e, şey, şeyle necilerimize ve bu şekilde e, programı bitirelim evet, diye şey yapıyorum. Evet Madak'ın bir aslında şiirindeki bir dizeyle bitirmek istiyorum. Herkes çıkarsın kalbini o çirkin mücevher kutusundan ve herkes onu birbirine fırlatsın Tanrım. Normalin Sınırları Klinik Felsefe Sohbetleri. Hazırlayan ve sunanlar Alper Hasanoğlu ve Bülent Usta. Açık Radyo Program Destekçisi olun.